asa bir nasihat yapmak istiyorum Allah'ın izniyle çok fazla uzatmamaya çalışacağım. O da kendi acizane kendimin gördüğü kadarıyla Müslümanlar arasında büyük bir problem teşkil ediyor. O da şunla alakalı Müslümanlar olarak yani benim gördüğüm kadarıyla tespit ettiğim kadarıyla hani tartışmaya insanlarla tartışmaya girmeye Kavga etmeye çok meyilliyiz. Hele hele Müslümanlar ki tabii bu Müslümanlar da kesinlikle samimiyetlerinden kaynaklandığını ben biliyorum. Bunu da görüyorum. Ama biz şunu biliyoruz ki İslam'ın ölçüsü samimiyet değildir. Samimiyet önemlidir. Kesinlikle gereklidir. Ama her samimi olan kişi yaptığında haklı değildir. Mesela burada misal olarak neyi verebiliriz? Ali radıyallahu anhü, Resulullah aleyhissalatü vesselamın damadı, amcaoğlu, özel talebesi, yetiştirmiş olduğu bir talebesini öldüren insanlar, ayet okuyup öldürdüler. Hani şimdi biz kalkıp diyebilir miyiz bu adamlar samimi değildi? Hayır diyemeyiz, adamlar Allahu Alem kesinlikle samiminedir ama yaptıkları şeye karşı, yaptıkları şeye bu bir özür olmuyor, bir özür teşkil etmiyor. Bununla beraber inşallah kısa bir şekilde... Hani tartışmamızın hele hele Allah'ın dini noktası hakkında, konu Allah'ın dini olduğunda tartışmaların aslında çok fazla hayırlı olmadığını ve bu konuda hani tartışma değil de nasıl bir uslup kullanılması gerektiğini belki başka bir zaman açıklarım. Ama bugün hani üzerine durmak istediğim konu tartışma iyi Müslüman. Sen Allah'ın dini hakkında niye tartışıyorsun? Bunun üzerinde konuşmak istiyorum inşallah. Bir ayetle başlamak istiyorum Allah'ın izniyle. Estaizu billah. Bu Bakara suresinin 109. ayeti. Wadda kathirum min ahlil kitabi lau yarubbunakum min bahdi imanikum kuffara. Ehli kitaptan bir çoğu sizin iman ettikten sonra küfre girmenizi ister. Küfre döndürmek isterler. Niye? Niye? hasademin inde anfusihim hani kendi nefislerinde kendi benliklerinden içindeki bulunan hasetten dolayı kıskançlıktan dolayı peki ne zaman min ba'di ma tabayyana lahumul hak onlara hak yani doğruluk ap açık belli olduktan sonra yani toparlayıcı bir şekilde baştan okuyalım inşallah ayeti hak kendilerine açığa çıktıktan sonra Ap açık belli olduktan sonra ehli kitaptan birçoğu nefislerindeki kıskançlıktan dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Allahu Ekber. Ayet gerçekten çok enteresan. Arka planda şöyle olaylar var. Şimdi biz biliyoruz ki sahabe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi yetiştirmiş olduğu talebeler, Ümmi bir toplumdan iman ettiler ekseriyeti. Araplardan idiler, müşrik idiler ve bir kitaba sahip değillerdi. Bunlar Medine'ye gittikten sonra orada yeni topluluklarla karşılaşıyorlar. İşte e, ekseriyeti Yahudi olmakla beraber, teker, e, teker gelen Hristiyan heyetler de olmakla beraber ehli kitap görüyorlar. Ve her fırsatta ehli kitap gelip, Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın sahabesiyle tartışmaya çalışıyor. Ve sahabede şöyle bir e, duygu oluşuyor. Ya bunlar zaten ehil kitap. Hani bunlar konuyu anlamaları lazım. Ve sahabe gerçekten istiyorlar ki bu adamlar da iman etsin. Ama sahabe gibi samimi mi bu adamlar değiller. Onlar sadece... Daha yine okuduğumuz ayette olduğu gibi Müslümanların iman ettikten sonra küfre girmelerini istiyorlar. Yani adamların tartışmalarında şöyle bir niyet yok. Hak ortaya çıksın. Böyle bir şey yok. Aynı bugün olduğu gibi bizimle Allah'ın dini hakkında tartışmak isteyen insanlar, bizi habire kışkırtmaya çalışan insanlar hak ortaya çıksın diye mi bizimle tartışıyorlar? Vallahi öyle değil. Adamlar sadece senin kalbine soru işareti katmak istiyor. Adamlar sadece seni dininden döndürmeye çalışıyor. Adam seni kendi dinin hakkında şüpheye düşürmeye çalışıyor. Tamam? Onun için bakın Allah Azze ve Celle şimdi nasıl bir çözüm söylüyor Müslümanlara. فَعْفُوا wasfahu hatta يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ Allah bu konuda emrini verene kadar... Hükmünü verinceye kadar onları affedin. فَعْفُوا Onları affedin. وَسْفَحْوُوا Onları hani hoşgörüyle karşılayın. Yaptıklarını görmezden gelin. Allahu Ekber. Bakın Allah Azze ve Celle burada onlarınla tartışın mı diyor. Onlara galebe mi çalın diyor. Onlarla her ortamda münakaşa girin mi diyor. Sesinizi mi yükseltin diyor. Hayır. فَعْفُوا وَسْفَحُوا Hoşgörülü davranın ve yaptıklarını görmezden gelin. Ne zamana kadar hatta yetiyallahü biemri Allah azze ve celle'nin bu konuda emri gelene kadar. Hükmü gelene kadar Allah bu konuda hükmünü verene kadar. Kardeşim bak Allah azze ve celle Yahud Allah azze ve celle'nin dini bize muhtaç değil. Allah azze ve celle'nin dini zaten galip gelecek kesinlikle galip gelecek. Biz olsak da olmasak da Allah Subhanahu ve Teala bütün alemlerden müstağnidir. Hiçbir şeye, kesinlikle hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama biz muhtaçız. Onun için Allah Subhanahu ve Teala bize burada yol gösteriyor. Onlara karşı hoşgörülü olun. Yaptıklarını görmezden gelin ve Allah Azze ve Celle'nin emrini Burada bekleyin. Ve ayetin devamında Rabbimiz diyor ki: "İnna Allahu ala kulli şey'in kadir." Şüphesiz ki Allah azze ve celal'in gücü her şeye yeter. Allah subhanahu wa taala'nın gücü her şeye yeter, her şeye muhtedirdir. Allah azze ve celal bu dini galip getirmeyecek mi? Bu din her eve girmeyecek mi? Vallahi girecek. Vallahi girecek. Çünkü bu Allah subhanahu wa taala'nın vaadidir. Allah subhanahu wa taala'nın sözüdür. Wahai de yani Boşu şey Allah, tidaklah Dia menunda. Dan Allah, dengan kata-kata-Nya, tidaklah Dia menunda. Tetapi di sini Dia menunjukkan kepada kita. Janganlah berdebat dengan mereka. Jika Allah mengatakan ini, Dia memberitahu kita: "Janganlah engkau menghabiskan tenaga engkau untuk berdebat dengan mereka. Janganlah engkau menghabiskan tenaga engkau untuk berdebat dengan mereka. Karena mereka tidak akan memberikan apa-apa kepada kamu. Janganlah kamu berdebat dengan mereka. Janganlah kamu menghabiskan tenaga kamu untuk berdebat dengan mereka. Karena mereka tidak akan memberikan Peki niye? Kardeşim Yahudiler, hele hele Yahudiler ve Hristiyanlar yani bu konuda zikredilen ehli kitaplar gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bile çok çok sapıkça tutumlar içine girmediler mi? Ee, mesela Esselamu Aleykum demek yerinde hani selam senin üzerine olsun yerine Ölüm Esselamu Aleykum demediler mi? Dediler. Peki adamlar mesela ra'ina kelimesini şöyle döndürüp de Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a değişik şekilde hitap etmediler mi? Yani bu adamlar Aleyhisselatu Vesselam'a karşı bir de böyle. Sahabeye karşı nasıl böyle olmaz? Ondan dolayı Allah Subhanahu ve Teala burada sahabeye ve bizim yani sahabenin üzerinden bize verdiği mesaj nedir? Onlarla tartışmayın. Enerjinizi boşu boşuna bu adamlarla harcamayın. Bakın şunu da söyleyelim inşallah. Hani bugün de bu ayetin canlı olduğunu söylemek için. Mesela şimdi kahkah diyebilir ya buradaki ehli kitap Yahudi ve Hristiyan. Biz Yahudi ve Hristiyanlarla konuşmuyoruz ki. Yani sen bunu bize niye anlatıyorsun? Öyle değil. Ehli kitap doğru cumhurun görüşüne göre Kur'an ve sünnetten anladığımız kadar Yahudiler ve Hristiyanları kapsıyor. Ama mesela Hanefiler bunu söylüyor. Hanefilerin görüşüne göre ehli kitap kendisine kitap verilmiş her toplumdur. Her toplum bunun içine girer. Yani bugün kendini İslam'a nispet edip, Kur'an'a nispet edip de aslında Kur'an'dan bir nasibi olmayan insanlar da bunun içine girer. Ve bu insanlar her yerde Müslümanlarla, muvahitlerle çekişmek için yer aramıyorlar mı? Arıyorlar, o zaman bugün bizim için de aynısı geçerli. Çünkü Allah subhanahu ve ta'ala'nın ayetleri her zaman canlıdır. Her zaman diridir. Hükümleri hiçbir zaman değişmeyecektir. Onun için bugün bu adamlarla tartışma yerine, Boşu boşuna enerjimizi harcama yerine, kavga etme yerine hoşgörülü davranalım. Adamların kendi yaptıklarını onlara bırakalım ve Allah Subhanahu ve Teala'nın bu konuda hakkını, emrini, hükmünü bekleyelim. Mevdudi bu konu hakkında güzel bir şey söylüyor. Diyor ki onların size karşı düşmanlığı ki bak biz ayetten öğrendik ki adamlar Müslüman olduktan sonra bizim yani aslında sahabenin ve onlar üzerinde bizim Kafir olmamızı istiyorlar. Adamların bize karşı düşmanlığı var, kini var. Böyle parmaklarını ısırancasına kadar adam dayanamıyor senin Müslüman olduğuna. Hayatında Allah Sübhanu Teala'nın hükümlerini istediğini adam kabul edemiyor. Kendisi yaşamadığı için senin de yaşamamanı istiyor. Ama diyor ki Mevdudi bu sizin dengenizi yitirmesin. Onlarla tartışmaya girmeyin, onlarla kavgaya girmeyin, onlarla münakaşaya girmeyin. Yoksa bu münakaşalara daldıktan sonra enerjiniz boşuna gidecek. Ve siz Allah subhanahu ve Taala'nın dini için hayırlı ameller yapamayacaksınız. Kardeşlerim bir de şöyle bir perspektif var bu konu içinde. Hani şu pencereden de bakmamız lazım. Bizim bu dünyadaki vaktimiz sınırlı değil mi? Yarın yaşayacağımızı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Onun için değerli vaktimizi bu gibi kavgalara harcamayız. Biz Allah Subhanahu ve Taala'nın yoluna devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin dininden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Bu söylediklerimiz yanlış anlaşılmasın. Biz inşallah Rabbim ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Allah'ın dininden taviz vermeyeceğiz ve Allah Azze ve Celle'nin hükmünü bekleyeceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Allah'ı bolca zikredeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi hayatımızı yaşayacağız. Ve kendi amellerimizde, kendi amellerimizde fazlasıyla yapmaya çalışacağız ki çünkü Allah Subhanu ve Taala'nın karşısında peygamberlerin bile korkacağı o günde bizim amellerimiz bize karşı faydalı olacak. Bu adamlara karşı yaptığımız münakaşalar ve kavgalar değil. Bakın bundan sonraki ayet de çok enteresan. Hemen bundan sonraki ayet. Orada da Allah Azze ve Celle aslında bir çözüm yolu veriyor. Bu Kur'an'da genellikle var. Hani bir şeyi yapmayın demekle bitirmiyor Allah subhanahu ve teala. Sana alternatifini de soruyor. Orada ne diyor Rabbimiz? Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. Subhanallah. Niye bu ikisi? Hani genelde namazla zekat beraber gelir. Şundan dolayı namaz ey Müslüman kendinle Rabbin arasını düzelt. Çünkü tevhidde girdikten sonra, tevhid ibadetinden sonra en önemli ibadet Müslüman için namazdır. Niye? Çünkü namazda şöyle bir şey var. Namaz bir semboldür. Ben sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın önünde eğilirim. Onun hükümlerini kabul ederim. Başka hiçbir insanın, hiçbir kişinin, hiçbir fikrin, hiçbir partinin, hiçbir ülkenin, hiçbir hizbin, hiçbir düşüncenin önünde eğilmem. Benim hayatımda nasıl Kabe'ye yöneliyorsam, Kabe'nin Rabbine secde ediyorsan benim hayatımda sadece o söz sahibi olur demek. Zekat da Allah'la aranı düzelttikten sonra ey Müslüman kullarla da aranı düzelt. Namaz seninle Rabbin arasında orayı düzelttikten sonra kullar arasında da kullara karşı duruşunu da düzelt anlamına geliyor. Allahu alem. Ayetin devamında Rabbimiz diyor ki: "Ve ma tukaddimu li'enfusikum min hayrin hayır noktasında kendiniz için önceden yolladığınız takdim ettiğiniz şeyleri teciduhu indallah Allah katında bulacaksınız. Allahu akbar. Yani Müslüman şöyle bir hisse kapılma, sen bunların hepsini yapmakla beraber dünyada bir karşılık görmesen bile, senin annen iman etmese bile, senin baban iman etmese bile, arkadaşların, en yakın dostların, senin için Müslüman olmadan önce kuruşun yiyecek kadar samimi olan arkadaşların, şimdi senin yüzüne bile bakmıyorsa, sen bu konuda üzülme. Sen... Ne hayır yaparsanız teciduhu indallah. Onu Allah katında bulacaksınız yo Allah azze ve celle. Senin Rabb'in ne söylüyor? İnna Allah la yuday'u ecra'l muhsinin. Allah muhsinlerin, ihsanda olan insanların amellerini zayi edecek değildir. Sen bu konuda özel olma. İnna Allah bima taamalon basir. Şüphesiz ki tekitle geliyor. Hiç şüphe yoktur ki Allah sizin yaptıklarınızı görmektedir. Yani buradan bu ayetten anladığımız kadar Rabbimiz diyor ki bu ve bundan önceki ayetlerle beraber adamlarla tartışmayın. Boşu boşuna tartışmalara girmeyin. Enerjinizi bunlara harcamayın. Siz üzerinize farz olan şeyleri yapın. Siz kendi nef nef nefsinizde gerekli olan şeyleri yapın. Bunlar sizin için daha hayırlıdır. Şimdi Furkan Suresine geçelim inşallah. Bir ayet de oradan okuyalım. Şimdi bu ayetin başı çok önemli. Orada Rabbimiz diyor ki Ve ibadurrahman Rahmanın kulları Şimdi kardeşlerim burada çok önemli bir şey var. Buradaki kulları Allah Azze ve Celle kendine izafe ediyor. Diyor ki bunlar benim khas kullarımdır. Özel kullarındır onları tarif ediyor Rabbimiz. Allahu Ekber. Bakın Rabbimizin kitabından Allah Azze ve Celle'nin özel kullarının vasıflarından bir tanesini öğrenelim inşallah. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ Allah'ın, Rahman'ın, khas kulları öyle kişilerdir ki يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ yer yüzü üstünde tevazuyla yürürler. Kübirli yürümezler. Tevazu ile yürürler. Ve şurayı iyi dinleyin. Cahiller onlara sataştıkları zaman ne yaparlar bu ibadurrahman? Onlara karşı seslerini mi yükseltirler? Onlara karşı kavga mı ederler? Onlarla beraber münakaşa mı girerler? Hayır. Derler ki selam. Yani selam olsun size. Size selam olsun derler. Allahu ekber. Bakın Allah azze ve celle burada tekrar ediyorum kardeşim bu ayet bu ayetin başı çok önemli. Rabbimiz bu kullarını kendine izafe ediyor. Diyor ki bunlar benim khas kullarımdır. Yeryüzü üzerinde ne yaparlar? Tevazu ile yürürler ve onlara cahiller, bilmeyenler sataştıkları zaman kalu selam. Selam olsun size. Bizim tartışacak vaktimiz yok. Biz Allah Azze ve Celle'nin dinini bu dünyada hakim kılmak için yaşıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin hükmü bu dünyada en üstün olsun diye çalışmamız lazım. Sizinle tartışacak zamanımız yok tabiri caizse. Bakın bundan sonraki ayet de çok enteresan. Hemen 64. Bu da yine okuduğum Furkan suresinin 63. ayetiydi. Şimdi Furkan suresinin 64. ayetini okuyalım. Burada yine bir alternatif var. Bak Bakтая yine olduğu gibi Rabbimiz burada onlara selam olsun size dedikten sonra bakın onların bir sıfatını daha veriyor. Vallazina yabituna li rabbihim sujjada u Allahu ekber. Onlar geceyi hani burada gece anlamına geliyor yabitun geceyi Arapları için secdede ve kıyamda geçirirler. Allahu ekber. Allah azze ve celle'nin kendisine has kıldığı kulları ne yapmazlarmış? Boşu boşuna tartışmazlar. Boşu boşuna cahillere karşı enerjilerini boşaltmazlar. Onlarla münakaşaya tartışmaya girmezler. Onlar enerjilerini sağlam tutarlar. Enerjilerini kendileri için hayırlı olan amellerde harcarlar. Burada da ne bu ayette geçen şekilde? Geceyi secdede ve kıyamda geçerler. Kardeşlerim aynı İsra suresinde, Meqam-ı Mahmud ayetinde olduğu gibi oradan şunu öğreniyoruz. Sen bu dünyada büyük makamlara, Allah katında büyük makamlara gelmek istiyorsan orada Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tavsiye ediyor. Neyi? Gece ibadetini, gece namazını. Sen gündüzde boşu boşuna bu adamlarla tartışma. Bu adamlarla münakaşaya girme. Selam olsun size de. Ondan sonra Rabbine Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi ibadet edin. Elhamdülillah. Bundan sonra bir ayet daha okuyalım inşallah. Araf suresinin 199. ayeti. İnşallah uzatmamak için söz vermiştim. Biraz çabuk olmaya çalışacağım. Orada Rabbimiz diyor ki bundan önceki ayetler de önemli. Orayı siz inşallah kendiniz okursunuz. 197-198. Ondan sonra Allah Azze ve Celle diyor ki خُذِ <gülüyor> الْعَفَّ Yani ondan önceki ayetlere binaen bütün bunlardan rağmen sen af yolunu tut. Onları affet. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ İyi olanı emret. Güzel olanı emret Ve e'arid anil cahilin Ve cahillerden yüz çevir Aynısını burada yine görüyoruz Çünkü kardeşim niye? Adam zaten Burayı Müslümanlar anlaması lazım Burası çok önemli Kardeşlerim bu adam zaten konulara vakıf olsaydı Konuları anlasaydı Kendisi Müslüman olurdu Yani sübhanallah. Adam zaten hani bu ayetleri, bu hadisleri Aleyhissatu vesselam'ın getirmiş olduğu dini anlasaydı, adam zaten senin gibi benim gibi Müslüman olurdu. Adam seninle tartışmazdı ki. Hani bunu biz anlamamız lazım. Ondan dolayı adamlarla tartışma değil de güzel yolu tutup af yolunu tutup iyi olanı emretmeye mecburuz ve ayette de Allah azze ve celle peygamber aleyhissalatu vesselamın üzerinden bize de dediği gibi ve erid anil cahilin cahillerden yüz çevir. Bundan sonraki ayette çok enteresan. Bundan sonraki ayette çok enteresan. Yani yine sana tartışma gelirse. Yani olur da şeytan seni dürterse ayeti okuyalım inşallah. Ve emma yanzaghannaka minash şeytan nazghu Eğer şeytandan sana bir dürtme gelirse, yani bir vesvese gelirse festaiz billah. Allah'a sığın. Yani ondan önceki ayetle bağlamında anlayalım inşallah. Bu ayet zaten geneldir. Yani bu sadece bu konuyla alakalı, tartışma konuyla alakalı tartışma konusuyla alakalı değil. Bu genelde böyledir. Şeytandan herhangi bir noktada bir dürtme hissedersen, sana bir dürtü, bir vesvese gelirse hemen Allah'a sığın. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala şeytanın da halikidir, onu da yaratmıştır. Tamam. Ama bu konuyla alakalı bizim konumuz arasında nasıl anlamamız lazım? Yani sen af yolunu tutamazsan, iyiliği emretsen, cahillilerden yüz çevirsen bile halen seninle tartışmak istiyorlarsa ve senin nefsin halen onlarla tartışmak isterse şeytan bu konuda seni dürterse Allah'a sığın kardeşim. İnnehu semihun alim O Her şeyi işiten, işittiğine icabet eden, yani es-zami'yadır ve al-alimdir. Her şeyi en ufak ayrıntısına kadar da bilendir bizim Rabbimiz. Bir de kardeşim ben şimdi Allah rızası için size şunu sorayım. Bugüne kadar tartışmadan sonra, yani böyle ağır bir tartışmayı kastediyorum. Ha? Güzel, seviyeli bir daveti kastetmiyorum burada. Tartışma kavga ortamında, hani böyle nefislerin gerildiği, hararetin oluştuğu ortamında kaç kişi senin dediğini kabul etti? Allah hizası için. Kaç tane kavga ettiğin adam o meclisten kalktı ve dedi ki sen haklısın. Bundan sonra ben senin dediğin gibi yapacağım. Ondan sonra daha fazla sana karşı kalbi katılaşmadı mı? Daha fazla soğumadı mı? Yani genelde böyledir. Hangi tartışmadan şimdiye kadar adamlar bizim dediklerimizi dinleyip kalktılar? Yani birazcık düşünmemiz lazım inşallah. Zaten kardeşlerim, şundan dolayı bunu söylüyorum. Aslında konu buraya gelecek. Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا ku anfusakum ve ahlikum nara ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun sıralama çok önemli kardeşim bu ayette önce kendini diyor Allah azze ve celle kendi nefsini koruman lazım sen kendi nefsini önce bir şeriatı getirmen lazım sen kendi nefsine şeriatı önce bir getir Allah azze ve celle'nin daha yeni saymış olduğumuz Senin üzerine farz olan şeylere bir güzelce yerine getir. Bunu yaptıktan sonra kendi evine önce bir şeriatı getir kardeşim. Kendi hanımlarını, kendi hanımlarımıza diyelim. Kendi hanımlarımız hepsi Allah rızası için Allah'ın dinini ne kadar biliyor? Evimizde şeriat yaşayabiliyor muyuz? Allah Azze ve Celle'nin dedikleri evimizde geçiyor mu? Bak önce kendimiz, ondan sonra evimiz, ondan sonra dışarısı. Ki aleyhissalatü vesselam da aynı böyle yapmadı mı? Üç sene başta gizli davetin hikmeti neydi kardeşlerim? Aleyhisselatü Vesselam önce en yakındaki ehlini sağlamlaştırmadı mı? Ali radıyallahu anh, Zeyd bin Harisi, en yakın arkadaşı Ebu Beker radıyallahu radiyallahu anhümecma'in bunları sağlamlaştırmadı mı? Bundan dolayı biz de böyle yapmamız lazım. Kendi nefsimizde yaşamadığımız bir şey insanlara anlatamayız. Anlatsak bile bu münafıklıktan, ameli münafıklıktan öne geçmez. Bir bereketle de getirilmez. Kendi evimizde yaşamadığımız şeyleri insanlarda nasıl bekleyeceğiz? Bir de kardeşim şunu da söyleyeyim, bak burası çok önemli. Allah rızası için burayı iyi anlayalım. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hamidullah meselesi yerinde diyor ki Veda hacında 150 bin tane sahabe vardı. 150 bin. Bir de bunlar sadece oraya gelenler ha. Bir de o hacca gelmeyenler de var. Allahu Aleyhi Vesselam biz 150 bin diyelim. Aleyhisselatü Vesselam. Bu bir hadiste bunlardan sadece bir kişinin, bakın bir kişinin pazarlıksız direkt iman ettiğini söylüyor. Kim? Abu Bakr as-Siddiq, radıyallahu anhu. Peygamberlerden sonra bu dünyaya gelmiş en hayırlı zat. Bakın Abu Bakr radıyallahu anhu bile. Direkt kabul etmişse ondan hariç Mesela Ali radıyallahu anh bile bir gece gitmedi mi daha küçücüktü Resulullah aleyhisselatü vesselam namaz kılarken gördü Bir gece gitti mühredis ondan sonra gelip iman etti Bakın sahabelerden bile Ebu Beker radıyallahu anh'dan hariç Diğerleri direkt iman etmiyorsa biz nasıl bekleriz bugün bu kadar pisliğin, küfürün, şirkin Allah Azze ve Celle karşı Tugya'nın içinde yetişmiş ve küfrün içinde boğulmuş, şirkin içinde boğulmuş toplumun insanları nasıl biz onlardan bekleriz direkt bizim dediklerimizi kabul etsin? Bizden kim direkt kabul etti? Hani hepimiz bir merhaleden geçmedik mi? Hani burası gerçekten çok önemli kardeşlerim. Yani bir seferde insanların bütün küfürlerini bırakıp da Tevhidi kabul etmeleri, hani biz bunu yaptık mı ki insanlardan bunu bekliyoruz? Hani gerçekten bu konuyu iyi anlamamız lazım. Ve inşallah bunu bir örnek üzerinden bitirmek istiyorum. Yani biz bu noktada davet noktasında maalesef Müslümanlar olarak son 10-15 sene, 15 sene zarfında tevhid ehli olarak çok büyük hatalar yaptık. Rabbim bizleri affeylesin, Rabbim bizlere razı olduğu kullarından eylesin. Onlardan bir tanesi mesela neydi? İnsanları direkt yüzlerine karşı tekfir etmek. Yani maalesef biz bunları, yani kendi nefsim için de söylüyorum, Müslümanlar olarak bunu çok yaptık. Peki biz bundan dolayı kazandık mı, kaybettik mi? Hani bunu bir düşünelim inşallah. Bu bağlamda fazla uzatmak istemiyorum inşallah. E, zaten birazcık e, istediğimden de uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Ayet okuyalım inşallah. Bakalım, hani Musa aleyhisselam örneğinde görelim. Musa aleyhisselam insanları yüzlerine karşı tekfir etmiş mi, etmemiş mi? Şimdi konu Musa aleyhisselam ile Firavun arasında. قال, Firavun diyor ki, dedi ki, Öncekilerde olanların durumu ne olacak? Yani geçmişte olanlar ne olacak o halde senin dediğine göre? Yani burada kısacası Firavun babalarının, kendilerinden önceki atalarının hükmünü soruyor. Aynı Ebu Cehil'in yaptığı gibi. Hani bakıyorlar tabiri caizse, bugünün tabiri caizse koltuk elden gidiyor. Hemen ne yapıyorlar? Atalar putunu oynuyorlar. Aa, senin dediğine göre bizim atalarımız hepsi cehennemde. Aynısını Ebu Cehil de Resulullah Aleyhissalatu Vesselam da yapmıştı. Şimdi kardeşlerim size inşallah İmam Taberi'nin bu ayet hakkında söylediklerini okumak istiyorum. diyor ki eee fe ma şanul ümemil haliye min qablina Bizden önceki ümmetlerin durumu nedir? Lem yuqrib ma taqul Lem tuqarr bi ma senin dediklerini ikrar etmiyorlardı, doğrulamıyorlardı. Yani ikrar etmiyorlardı. Ve lem tusaddiq bi ma tad'u iley senin çağırmış olduğun yola, yani tevhide, İslam'ı hiçbir zaman tasdik etmediler, doğrulamadılar. Ve lem lahu'l ibade ve ona yani Allah'a ibadeti halis kılmadılar. Subhanallah yani adamların hükmü açık. Bakın hatta ne diyor? Velakinne abadetel alihata vel ausana min dunihi hatta Allah'tan haric putlara ve ilahlara taptılar. Subhanallah. In kana el ala ma tasifu min an el asya'a kullaha qalquhu. Neyse ondan sonra devam ediyor. Yani bu ne kadar yeter inşallah. Ya ya ismen Firavun şunu söylüyor. Yani İmam Taberini tefsiriyle bizim babalarımız senin çağırdığın yola çağırmadılar. Senin dediklerini kabul etmediler. Hiçbir zaman bunu doğrulamadılar. Onların durumu ne? Yani adamların müşrik olduğu açık. Ap açık, güneş gibi açık. Bakın Musa aleyhisselam ne diyor bize? Siyaseti öğretiyor. "Kale ilmuha inda rabbi fi kitab." Onların ilmi, onların bilgisi Rabbimin yanında bir kitaptadır. "La yaddil illa yaddur <gülüyor> rabbi ve la yansa banim rabbim." Hiçbir zaman şaşırmaz, hiçbir zaman da unutmaz. Bu kadar. Siyaseti bize öğretiyor Musa Aleyhisselam. Yani adamların bu kadar açık şirk içinde olduğuna rağmen burada bize muazzam bir yol yok mu? Yüzlerine karşı yapmamış. Niye? Adamları kazanmak için. Bakın kardeşlerim dediklerim yanlış şekilde anlatmasınlar. Biz bu toplumu Müslüman olarak görmüyoruz. Ben burayı konuşmuyorum. Ama nasıl davet edeceğimizi de biz Kur'an'dan öğrenmeye mecburuz. Bugün söylemek istediğim şey şuydu. Davet etmeyelim demedim. Ben bunu demedim. Ben şunun için bunları söyledim. Bazı kardeşlerimiz var. Ben kendim buna şahit oldum. Mesela anneleriyle, babalarıyla yani daha çok babalarıyla konuştuklarında mesela direkt yani kardeş böyle birazcık ateş versen tutuşacak. O kadar hararetli. Bu şekilde olmaz. Kavga ederek olmaz. İnsanlarla çekişerek hiç olmaz. Peki nasıl olur? İnşallah bunu da gelecek derslerde yapalım. Zaten isteğimden daha çok uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Rabbim bizi razı olduğu kullarından eylesin. Rabbim insanları güzel bir şekilde davet edip bizim ellerimizle insanların hidayetine bizi vesile eylesin. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ali radiyallahu anh'a haybe günde dediği gibi Ey Ali bir insanın senin eliyle hidayet bulman 100 tane kızıl kızıldeveden senin için daha hayırlıdır dediği o mükafata. Rabbim bizi de eriştirsin. Allahumma amin ve ahirul da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.